Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain Allahummd rasulune selat ve selam siz güzel kardeşlere de selam olsun Epey yorgun bir halde huzurunuzdayım. Dün Antep'teydik, bugün sabah geldik. İnşallah ben size ne vereceğim bilemiyorum ama sizinle inşallah şarj olacağım. Allah yolunda hepimizi koştursun, amellerimizi çoğaltsın, salih amellerimizi, memnun ve razı olacağı işleri inşallah daha da hayatlarımızda ziyadeleştirsin. Geçen pazar Malatya'daydık, dün de Antep'teydik. Benimle beraber olan kardeşler gördüler, şahit oldular. İnanılmaz derecede bir coşku ve heyecan var Anadolu'nun her tarafında. Elhamdülillah burada oluşan bu güzellik haşa bir şahsa mal edilecek bir şey değil. Bir kuruma da mal edilecek bir şey değil. Ben oraya Antep'in sadece içinden değil, onlarca farklı ilinden, oraya ilden oraya gelen kardeşlerin aslında orada kurulan sahabe adına kurulan sofraya talip olduklarını çok iyi biliyorum. Onlar bir şahıs için gelmediler. Sadece Antepliler Cerir İbn Abdullah için geldiler. İnşallah geldikleri de boşa gitmemiş. Alacaklarını alarak gitmişlerdir. Allah bizleri de ashabın yolunda yürüsün. O heyecanı, o coşkuyu, o güzelliği onların hayatlarında nasıl ihlas üzere varsa bizlerin hayatlarında da ihlas üzere kılsın. İnanın kardeşler Antep'te ben Anteplilere o müjdeyi verdim. Halen onun da heyecanı içerisindeyim. Sizler de, sizlerle de paylaşmak isterim üç sahabi efendimizin orada metfun olduklarını ama kabirlerinin şu anda belli olmadıklarını orada söyledim. Celil İbni Abdullah'tı konumuz ancak ben onlara Hanzala İbni Errebi'yi de anlattım. Ben onlara Haris İbni Yezid El Amiri'yi de anlattım. Bu üç şahsın Antep'in Karkamış ilçesinde ya da İslami kaynaklarda geçtiği üzere Karkısiye'de olduklarının müjdesini verdim. Artık onlar bilir, bulurlar o kabirleri, yerlerini de tespit ederler, başka bir hayra vesile olur. Bulmazlar, sadece isimlerinin orada olduklarının bilincinde yürürler. Onların oraya ektikleri iman tohumlarının bereketlenmesi için gayret gösterirler, artık kendileri bilir. Ben bu emaneti hem orada söyledim hem de burada söylemiş olayım. Allah hepimizi emanete sadık olan, sahip çıkan ve gerçekten dört elle sarılıp sahabenin bu topraklara ektiği iman tohumunu daha da bereketlendirme adına ortaya gayret koyan o bahtiyarlardan etsin inşallah. İçimizi ısındıracak bir rivayet ile başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Kuluz, bazen hatalar ediyoruz, bazen günaha düşüyoruz, Allah muhafaza etsin, bazen sürçüyoruz, bazen ümit ile korku arasında da gidip geliyoruz. Zaten de öyle olmak lazım. Hiçbir zaman korkudan emin olmamak lazım. Hiçbir zaman... Ümidi de tamamen hayattan çıkarmamak lazım. Beynel havf ve reca derler ya, Ümit ile korku arasında. Ama ille de bir tarafa doğru meyil olacaksa, Yani kantarın topuzu biraz kaçacaksa, O da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve çeşitli hadislerden, Çeşitli ayetlerden öğrendiğimiz bir hakikattir. Ümit noktasında... Ümit kefesine doğru biraz kaçırmak lazım işi. Çünkü kulun zannı üzeredir Rabbi. Nasıl zanneder söyledir? O halde iyi zannetmeli, hüsnü zan beslemeli. Allah bana şöyle muamele edecek diye o hüsnü zanını sürekli aklında tutmalı ki inşallah öyle bir muhataplık görsün, öyle bir karşılık bulsun. İşte yüreklerimizdeki ümidi biraz daha arttıracak. Belki de ayaklarımıza fer olabilecek bir rivayet aktararak dersimize başlamak istiyorum. İbni Hacer aktarır bunu el isabede. O da İbni Ebi Dünya'dan alır. Aynı olay Taberani'nin mu'cemlerinde de geçer. Olayın birkaç farklı ravisi vardır. Onlardan bir tanesidir Amr İbn Abese. Ama başka raviler de var. Ben şöyle bir iki rivayeti toparlayarak ortak bir mesaj olarak size sunmaya çalışacağım. Aktaracağım şeyi. Olayın kahramanı çok bilinen bir sahabi değil. Zaten hayatına dair de biraz sonra size aktaracağım rivayet dışında bir şey bilmiyoruz. Ne hayatının detaylarını biliyoruz, ne öncesini biliyoruz, ne sonrasını biliyoruz. Ama bir rivayet o zatın hem öncesine ait hayatına dair bilgiler veriyor bize hem de sonrasına dair bilgileri veriyor bize. Olayın kahramanı Şat El Memdun, El Memdut. Künyesi Ebu Tavit. Ebu Tavit künyeli bir sahabi bu. Kinde kabilesinden yaşı epey ilerlemiş. Çünkü rivayet bize onu söylüyor. Boyu da epey uzun künyesi de bunu bize söylüyor yüzü aşkın bir yaş Amr İbn Abese diyor ki baktık geliyor boyu uzun ama yaşlılıktan dolayı iki büklüm olmuş yüzündeki kırışıklıklardan yaşının ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor öyle ki kaşları uzamış gözünü kapatacak kadar da gözüne doğru inmiş geldi o zat Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin tam önünde durdu. Ya Resulallah dedi, halimi görüyorsun, yaşımı görüyorsun, benim gibi bir adama da bağışlanma, mağfiret var mı? Efendimiz dedi ki, sen Müslüman oldun mu? Evet ya Resulallah. Müslüman oldunsa eğer korkma. O imanın hatırına Allah seni affedecektir dedi ki Ebu Tavit, ama ya Resulallah senin bildiğin gibi değil benim hayatımda çok şey var o kadar çok günah işlemişim ki ben bu yaşıma kadar da o günahların içerisindeydim halen var mı sen Müslüman oldun mu evet korkma o zaman Allah seni affedecek bağışlayacaktır Durmuyor, bir daha soruyor ya Resulallah diyor hayatımda öyle şeyler var ki benim işlemediğim fısk fucur yok söyleyeyim mi o şeyleri söylemeyeyim ama siz anlayın hadi Türkçe bir deyimle söyleyeyim siz anlayın kırmadığım ceviz kalmadı ne varsa yaptım artık fısk fucur hayatımda inanılmaz derecedeydi yine de benim gibi bir adama Aff ve mağfiret var mı? Evet var dedi. Amr ibn Abese diyor ki o yaşlı zat bir anda gençleşti. Bir anda dikildi. Üç kez Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Çıktı gitti. Efendimiz de onun arkasından şöyle bakıyor. Bir taraftan tebessüm ediyor bir taraftan da gözyaşı döküyor. Allah'ın affetmeyeceği günah mı var? Yeter ki o kapıyı zorlayalım. Yeter ki o kapının tokmağına var gücümüzle dokunalım. Yeter ki imanlarımıza zulmü en büyük zulüm olan şirki bulaştırmayalım. Şirkin dışındaki her günahı Allah affedeceğinin haberini veriyor. Bu bir ümittir dizlere dermandır gönüllerin en güzel saadeti ve müjdesidir Allah bizlere de inşallah böyle bu manada ümitleri arttıracak güzellikler nasip etsin ve Ebu Tavit'in duyduğu o müjdenin muhataplarından biri de bizi eylesin inşallah aziz kardeşlerim bugün şeref ve sorumluluk çerçevesinde ehli beyt diyeceğiz aslında ara ara bu konuyu işledik biz ama biraz toparlayacağız. Söylenmemişleri de söyleyeceğiz. Çünkü bir dahaki dersten itibaren bu Ehli Beyt Mektebi yürüyüşümüzü farklı bir noktaya getireceğiz. Bugünkü dersimiz bu başlıkta yaptığımız 13. dersimiz olacak inşallah. 12 ders boyunca ve bu derste dahil 13 ders boyunca biz biraz meselenin teknik kısımlarıyla ilgilendik teknik desem bilmem doğru bir kelime olur mu ama şöyle bir şey söyleyeyim meselenin usulüyle ilgilendik usulü olmazsa eğer neyi konuşacağımızı tam anlamıyla ortaya koymazsak eğer bundan sonra işleyeceğimiz konuları tam anlamıyla anlayamayacaktık onun için işin mukaddimesinde bidayetinde Böyle yaptık bugünkü ders dahil 13 ders boyunca biz ehlibeytin Beyt'in kimlerden oluştuklarını ehlibeyt Beyt sevgisinin ne demek olduğunu ümmetin ehlibeyte Beyt'e olan sorumluluklarının neler olduğunu ehlibeytin Beyt'in değer itibariyle ne ifade ettiğini Kur'an'da ehlibeytin Beyt'in ne demek olduğunu mecazi anlamda Ehli Beyt dersek neleri kastetmiş olduğumuzu hepsini işledik. Bugün de inşallah bu derslerin bir devamı niteliğinde şeref ve sorumluluk diyeceğiz. Allah nasip eder, nefes verir, ömür verirse bir dahaki dersimizden itibaren Ehli Mektebi'nin şahıslarının üzerinden yürüyeceğiz. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz işin usulü olacak. Bundan sonra da şahıslar çerçevesinde öğrendiğimiz usulü biraz daha detaylandıracağız. Eğer becerebilirsek ben pek o kadar becerikli değilim sıkıştırabilirsem her bir derste bir şahıs anlatmayı arzuluyorum. Sözü Hazreti Ali'den başlatarak Hazreti Fatma'dan devam ettirerek Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin Hazreti Zeynep Hazreti Ümmü Gülsüm ve ondan sonra da Hasani ve Hüseyin'i silsilenin altın simaları. Gerçekten hayatlarını bilmemiz gereken bir İmam Zeydi bir İmam Muhammed Bakır'ı bir İmam Caferi Sadık'ı bir İmam Zeynel Abidini ve diğerlerini burada inşallah birer ders şeklinde en azından hayatlarından hayatlarımıza az da olsa izler taşıma adına o mektebin talebelerine misafir olmaya çalışacağız inşallah. Bugün de o usulü ait yine dersimizi devam ettireceğiz. Ben bugünkü dersimizin konusuyla da doğrudan alakalı olan 3 ayete dikkat çekerek inşallah yola revan olacağım. Bu 3 ayet biraz önce size söylediğim hem şeref ve değer adına ehli beyt ile aramızdaki münasebete ait şeyler söyleyecek. Bunun ötesinde. Ehli beytin de bir üstü olan ki o silsilenin en başına elbette yazacağımız isim aleyhissalatü vesselam efendimiz olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla sevgi bağımız adına nerede durmamız gerektiğine dair bize bir mesaj verecek. Onun da üstünde kulun Allah'la olan sevgi bağına dair çok önemli bir mesaj verecek. Aslında Şimdi size aktaracağım 3 ayette hem Allah sevgisini, hem peygamber sevgisini, hem ehlibeyt sevgisini ve bu sevgilerin karşılığında sorumluluklarımıza dair de çok önemli mesajlar verecek. Tabi biz ayetleri detaylı olarak işleyecek değiliz. İşledik de bu ayetlerden bir bazılarını burada sadece ayetlerin üzerinden bir noktaya doğru yürümeye çalışacağız. 3 ayet Bakara suresi 165. ayet Ali İmran suresi 31. ayet Şura suresi 23. ayet Bakara suresi 165. ayette Rabbimiz buyuruyor ki insanlardan öyleleri vardır ki Allah'tan başkasını Allah'a denk ilahlar edinirler. Allah muhafaza etsin ve asıl öte daha da şiddetli olanı o ilah edindiklerini Allah'ı sever gibi severler. Zaten işin dehşet tarafı burada. Allah'ı sever gibi severler. Yuhibbunehum <gülüyor> bilda. Allah'ı sever gibi o ilah edindikleri artık onlar neyse onları severler. Ya iman edenler, iman edenlerin Allah'a olan sevgileri elbette ki onlardan daha şiddetlidir. Onlar Allah'tan başkalarını Allah'ı sever gibi severlerken vellezine amenu eşeddu hubben lillah. iman edenlerin Allah'a olan sevgileri daha da şiddetli, daha da güçlü, daha da kuvvetlidir. İkinci ayet Ali İmran 31. Orada da direkt Efendimiz Aleyhisselatu vesselama hitap ederek. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın. Allah'a olan sevgiyi ona karşı olan. Kulun Allah'a Rabbine karşı olan o sevgisinin gerçek bir sevgiye dönüşebilmesinin yolunu gösteriyor. Nedir o yol? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak ve ona tabi olmak. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Üçüncü ayet Şura 23 bu ayette de Rabbimiz diyor ki Kul, kul la es'elukum aleyhi ecren Fil de ki ben sizden bu risalet davasına yaptığım hizmete mukabil yaptığım bu işlere karşılık herhangi bir ücret istemiyorum. Tek istediğim şey yakınlarıma bir sevgidir. Bu ayeti de detaylı olarak işlemiştik hatırlayacaksınız. Ehli beyte bir sevgi istiyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Ama bu sevginin aslında kendisi için olmadığını ehli beyte biçilen rolün gereği olduğunu da söylemiştik. Şimdi bu üç ayetin üç temel mesajını vereceğim sizlere dostlar. Üç cümlede dikkatli dinliyorsunuz elhamdülillah zaten o dikkatiniz olmasa bu kardeşinizle konuşamaz ama biraz daha dikkat istiyorum bu üç cümleye. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Peygamberi sevmek Allah'ın hakkıdır. Ehli beyti sevmek peygamberin hakkıdır. Üç ayetin bize söylediği mesaj budur. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Ayetleri tam bu cümlenin karşısına yazın. Ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Peygamberi sevmek. Allah'ın hakkıdır ehli beyti sevmek peygamberin hakkıdır şimdi bu son ikisi peygamberi sevmek ve Allah'ı sevmek peygamberi sevmek ve ehli beyti sevmek bir Müslüman için sadece bir vefa gereği değildir bunun bir kere zihinlerimizde ve akıllarımızda çok iyi yer edinmesi lazım Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı olan muhabbet onun ehli beytine karşı olan muhabbet işte bize o kadar iş yaptılar bu dini bizlere ulaştırdılar. Biz de onlara ümmet olma gereği bu sevgiyi ortaya koymalıyız meselesinden sadece kaynaklanmaz kaynaklanmamalıdır çünkü ehli beyti sevmek de Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmek de kulun vefasıyla alakalı bir durum değil buradaki ayetlerin bize verdiği mesajla. Ya nedir? İmanla alakalı bir durumdur. İmanla alakalıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselama olan sevginin kaynağı budur. Onu sevmek bizim boynumuzun bir borcu imanımızın bir gereğidir. Öyle olduğu için de. Ehli beyti sevmek de aynı şekildedir. Bakın bu manada ümmetin sorumluluğunun ne olduğunu bu ayetler çerçevesinde çok doğru bir biçimde anlamalıyız ki hayatlarımızda bunun yankıları doğru bir biçimde yer edinsin. Bu bilgileri şöyle bir tarafa koyalım. Şimdi gelin Zeyd İbni Erkam'ın bir hadisinin bir rivayetinin üzerinden şeref ve sorumluluk dengesine dair asıl söyleyeceklerimizi konuşalım. Ancak Zeyd bin Erkam deyince birkaç cümleyle de olsa o büyük insanı size anlatmam lazım. Zeyd bin Erkam Medinelidir ensardandır. İslam'ın bir çocuğudur. Yetim olarak Medine'de kalmış. Abdullah İbni Revaha ki peygamber aleyhissalatü vesselamın şairidir. Mute'nin de şehididir bambaşka bir insandır o da onun himayesinde büyümüştür onun himayesi Mute'de o şehit olup bitince Efendimiz doğrudan Zeyt bin Erkam'ı himayesini almamıştır ancak sanki Efendimizin himayesindeymiş gibi ondan sonraki hayatını devam ettirmiştir o aleyhissalatü vesselam Efendimizden bize Tam 90 tane hadis rivayet etmiş. Gencecik bir dimağla peygamberin o büyük bahçesine mübivet bahçesine muhatap olunca meseleleri anlama ve algılama noktasında da birçok sahabeyi geride bırakabilecek kadar ince anlayışa derin bir ufka sahip olarak o yolu o basamakları yürümüştür. Onu biz birçok hadisede görürüz de Mesela bir Uhud'a Uhud savaşına katılmak için bir arzusu var. Yaşı o günler 12-13 gelip aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda durunca Efendimiz 15'in altında olanları asker olarak almayıp geriye dönderdiği zaman ağlayanlardan birisi de odur. Savaşa katılmadığı için gözyaşı döküp Cihat aşkıyla şehadet aşkıyla daha bir parça çocukken büyümeye başlayan bir yiğit olarak da o günkü o sözüyle o hayatıyla da bize çok şey söyleyen biridir. Asıl Zeyd bin Erkam'ı farklı kılan çok farklı bir noktaya getiren bir rivayet daha var. Münafikun suresinin ilk 8 ayetinin. Naziline sebep olma hadisesi olay çok geniş ben bir iki cümlede özetleyeceğim Beni mustalik gazvesidir aleyhissalatü vesselam efendimizin katıldığı o gazvelerin içerisinden biri ki o gazve birçok hadisenin yaşanmasına sebep olmuştur onlardan biri de budur münafıkların reisi olan İbni Selül de o gazvede askerler içerisindedir Orada bir cümle söyler eğer varırsak Medine'ye aziz olanlar zelil olanları sürüp çıkaracak bu sözden kastı kimdir aziz olan ya da zelil olanlardan kendisini aziz olan olarak nitelendiriyor zelil olanlardan da kastı Efendimiz ve ona iman edenler. Bu sözü duyunca Zeyd bin Erkam o günler 15-16 yaşında bir çocuk belki de katıldığı ikinci harp o harp hemen Efendimiz'e yetiştiriyor bu sözü. Ya Resulallah diyor bu münafık böyle böyle bir söz söyledi. Efendimiz münafık olmasına rağmen bakın o hadise ayrıca ele alınması gerekiyor ama ben detaylı anlatmayacağımı söylediğim için sadece zihinlerinizde bir şeyler oluştura oluşturayım. Biraz siz araştırın bu meseleyi. Münafık olmasına rağmen söyleyebileceği ihtimalinin çok fazla olmasına rağmen bir edep bir yol öğretecek bize. Kim olursa olsun yargısız infaz yok deyip olayı tahkik ettirmek isteyecek. Çağıracak İbni Selül'ü. Sen böyle sözler söyledim mi? Söylemedim diyecek. Zaten münafıkın işi nedir? Söyleyecek, inkar edecek. Söylemedim diyecek. Zeyt bin Erkam o kadar mahcup olacak ki, açacak ellerini. Ya Rabbi diyecek. Senin Peygamberine karşı mahcup oldum. İndir ayetlerini. Bu olayı ortaya çıkar. Ayetler inecek. Sekiz ayet bu hadise hakkında. Zeyd bin Erkam'ın doğru söylediğini o ayetler söyleyecek O ayetler nazil olunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle Zeyd bin Erkam'ın kulağından tutacak şöyle Ey genç diyecek ne de güzel kulaklarım var Allah için dinleyen Allah için hıfseden, Allah için saklayan ne de güzel kulaklarım var diyecek Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün mecliste sadakaların dağıtılacağı bir olaya şahit olur. O anda artık kaç yaşındaysa torunu 5-6 yaşlarında daha ötesi değildir. Hazreti Hasan da onun kucağında sadakalar taksim edilirken Hazreti Hasan bir tane hurma alır anında ağzına atar. Çocuk aleyhissalatü vesselam Efendimiz anında orada. O sadaka hurmasının ağzından dışarıya atılması için Hazreti Hasan'a der ki Keh keh ir biha? Keh keh Arapçada bizim Türkçede de kullandığımız kıh kıh deriz ya çocuklar el sürmesin diye o kelime işte. At onu at onu diyor ama çiğnemeye başlıyor Hasan sahabe diyor ki onu rivayet eden o hadiseyi Hasan'ı aldı kucağına ağzını zorla açtı parmaklarını geçirdi boğazına ve çiğnenmiş hurmayı çıkardı Olaya şahit olunca sahabi ya allah bir hurma yeseydi ne olur ki dedikleri zaman o bir sadaka malıdır Muhammed'e ve ailesine haramdır Efendimiz'in hassasiyeti bu o bir sadaka malıdır. Muhammed'e ve ailesine haramdır. Başka bir rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz aç bir halde eve giriyor. Evde bir tane hurma görüyor yerde. Bu rivayetleri anlamak zor biliyorsunuz. Ben de anlatırken zorlanıyorum. Ama inanın peygamberin evi böyle bir ev. Ayşe anamız diyor ki gün olurdu günler geçerdi. Evimizde iki siyahtan başka bir şey olmazdı. Su ile arpa ya da su ile hurma. Yine Ayşe anamız der bir gün. Vallahi diyor Hayber gazvesi olmayana kadar biz sofradan doyarak kalktığımızı bilmiyoruz. Böyledir peygamberin evi. Öyle bir evde giriyor bir gün içeriye bir hurma var orada. Alıyor eline bırakıyor. Alıyor eline bırakıyor. Alıyor eline, bırakıyor ve en son diyor ki: "Eğer onun sadaka hurması olmadığını bilseydim yerdim." Ama bilmiyorum ne olduğunu onun içinde öyle bırakıyor. Başka bir gün yine evde bir hurma buluyor. Atıyor ağzına. Gece yatmış artık yatacak bir zaman o halde sabaha kadar kıvranıyor. Ayşhanamız fark ediyor. Ne oldu diyor ya, ya Resulallah bir hurma buldum yedim ama bilmiyorum bizim eve sadaka hurmalar da geliyor. Onlardan mıydı bizim evin hurması mıydı bilmiyorum. Ayşe anamız diyor ki rahat ol ya Resulallah o bizim hurmamızdı. Öyle dedim yatmaya başladı dedi. Öyle dedim rahatlayarak uyumaya başladı. Hassasiyet budur Efendimizin kendisine de. Ehli beytine de asla sadaka hurmalarını yedirmez. Hatırlayın geçen dersimizi. Selmanı farisi geldi bir tas hurmayla. Bunlar sadakadır dedi. Efendimiz ne dedi? Ben sadaka almam onu arkadaşlarıma ikram et. Aradan bir müddet geçti. Bir tas hurmayla yine geldi Selmanı farisi. Hediyemdir ya Resulullah dedi. Efendimiz aldı bir tane yedi. Ondan sonrakini de ashaba dağıttı. Hassasiyet budur. Hediyeleri kabul eder, ama asla o kendisine sadaka olarak getirilmiş şeyleri kendi şahsına kullanmaz. Ne kendi şahsı için onları kullanır, ne de kendi ehli beyti için, ehlinden biri için kullanır. Bu konuda hassastır Ali Selam Efendimiz. Peki sadaka ehli beyti haramdır derken biz sadakayı nasıl anlamalıyız? Bugün Türkçede sadaka dediğimiz zaman aklımıza gelen şey nedir? İnsanların zekat dışında hayır adına verdikleri şeydir değil mi? Sadaka genelde böyle anlaşılır. Doğrudur sadakanın böyle bir anlamı var. Ama Kur'an'da ve hadislerde sadaka denince bu anlaşılmaz sadece. Çünkü biz Kur'an'da ve hadislerde bizim sadaka dediğimiz Allah için malı vermenin dört farklı kavramı vardır. Kur'an'ın ve hadislerin verdiği bilgiler çerçevesinden konuşuyoruz. Bu dört farklı kavramı doğru bir biçimde anladığımız zaman sadaka Muhammed'e aleyhissalatü vesselam ve onun ehline Haramdır sözünü daha iyi anlarız. O dört kavram nedir? Sadaka, infak, zekat ve fitr. Bizim fitre dediğimiz. Dört kavram aslında doğru anlaşılmalı ki sadaka kavramı anlaşılsın. Bunlardan sadaka aslında bu saydığım üçünün de üst başlığıdır. Sadaka dediğimiz zaman biz... İslami terminoloji üzerinden konuştuğumuz zaman Allah adına verilen ister mali bir yükümlülük olarak verilsin ister gönülden hayır adına verilsin. Hepsinin adı sadakadır. Bunu bir kere doğru bir biçimde anlayalım. İnfak ise zekat dışında verilendir. Onafiledir veren sevap kazanır verilmesi teşvik edilmiştir sadakanın zekat dışında verilmesine infak denir zekat ise mali yükümlülüktür Allah onu farz olarak bir Müslümanın üzerine yazmıştır malının kırkta birini zekat olarak verecektir verilen mali yükümlülük olarak verilen zekat da sadakadır ama o Yükümlüğü olarak verildiği için zekat olarak isimlendirilir. Fıtır ya da fitre fıtrat sadakasıdır. Onun zamanı bellidir Ramazan ayında verilir hükmü de vaciptir. Hepsinin adı sadaka onun içinde hükümleri de böyle infak bu şekilde zekat bu şekilde fıtır bu şekilde. Sadaka ehli beyte haramdır denildiği zaman kas edilen bu dördüdür de yani sadece burada yasak olan mesele zekat değildir bunu doğru anlayalım. Zekat değil sadaka olarak burada sayılan dört sınıfa da giren şeyler ehli beyti haramdır. Neden peki meseleyi zekat üzerinden konuşalım zekatın anlamı artma ve çoğaltma bir anlamı. Arı ve duru bir hale getirme yani yıkama temizleme de bir anlamıdır. Bu anlam bize biraz sonra farklı bir açılım getirecek. Zekatı bize emreden Kur'an ayetleri ve tabii ki aleyhissalatü vesselamın bu konudaki açıklamaları kimlere verileceğine dair de bize çok net şeyler verir, bilgiler verir. Zekatın mesela kime verileceği belli ...dir zaten Tevbe suresinin 60. ayetinde çok net bir biçimde 8 sınıf sayılır. Kimlere verilmeyeceği konusunda da hadisler bize bu konuda açıklamalarda bulunur. Mesela Tevbe suresinin saydığı o 8 sınıfı bir hatırlayalım. Birincisi fakirler, ikincisi miskinler, düşkünler bunların anlamlarına girersek asıl söyleyeceğimizi söyleyemeyiz ama bu konuda merak edenler tefsirlere müracaat edebilirler. Üçüncüsü amilin yani zekat memurları, dördüncüsü müellefe kulup, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar, beşincisi Boyunduruk altında olanlar köleler denir ama bu doğru değil çünkü fıkıh kitaplarımızda söylenir aslında köleye zekat verilmez çünkü kölenin bakımı efendisine aittir bir efendinin eğer elindeyse ona zekat verilmez buradaki kasıt boyunduruk altında olanlardır altıncısı borçlular yedincisi Fi sebilillah Allah yolunda olanlar geniş bir kavramdır ilim yolunda olanlar cihat yolunda olanlar Allah adına Allah namına hayır işlerinde koşturanlar ile ahir uzar gider bu sekizincisi ise yolda kalmış olanlar. Sekiz sınıf içerisinde ehli beyt var mı yok. Dolayısıyla Kur'an'dan da biz anlıyoruz zaten zekatın kimlere verilip? Kimlere verilmeyeceğini ama hadisler bize biraz daha detay verirler zaten vermeliler aleyhissalatü vesselam efendimizin tebyin görevi de bunun işte bir açılımıdır. Zekat kimlere verilmez sorusunun cevabı mesela bakmakla yükümlü olduğun kimselere verilmez. Yukarıya doğru babana annene dedene ninene veremezsin onlara bakmak zorundasın. Aşağıya doğru çocuklarına torunlarına zekat veremezsin onlara bakmak zorundasın. Bey sen hanımına hanımsan beyine zekat veremezsin. Bakın bu da İslam'ın mülkiyet adına mülkiyet hakkı namına söylediği ve gerçekten o günün dünyasında emsali olmayan bir ayrıcalıktır. Evlendin zengin bir kadınla kadının malının üzerine oturamazsın o mal kadınındır mülkiyet hakkı da onundur istediği tasarrufu yapabilir sen onun beyi olmana rağmen böyle olunca da o mülkiyet hakkı korunduğu için hanım beye bey hanıma zekat veremez zekat verilmeyecek sınıflardan bir tanesi de işte ehli Ehlibeyte ehli de asla zekat verilmez peki neden bunun bir sebebi olmalı Allah'u alem dersem kızmazsınız değil mi bana Allah bilir biz bilemeyiz ama bildiğimiz bir şey var yine aleyhissalatü vesselam efendimizin sözlerinden Kur'an'ın ehli beytin değeri konusunda bize aktardığı bilgilerden biz bu mesele hakkında da çok önemli ipuçları yakalıyoruz. İki hususu ben sizin nazarlarınıza vereceğim neden ehli beytin sadaka alması haramdır bir Ric's kelimesinin hakkı için. 2 temsiliyet makamının hakkı için. Birincisi ne? Ric's kelimesinin hakkı için. Biliyorsunuz Ric's kelimesi Ahsap 33'te geçmişti. Üzerinde durmuştuk o ayeti bir daha hatırlayalım. İnne yuridullahu yuridullahü li yuzhiba ankumurrisse ehlel beyt ve yutahhirukum tatheera. Ey ehli beyt Allah sizden her türlü kiri rizo maddi kirlilik değil sadece maddi manevi her türlü kiri her türlü noksanlığı her türlü eksikliği gidermek istiyor ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Şimdi asıl sözü Efendimiz aleyhissalatü vesselam söyleyecek. Hadis çok mühim olduğu için bu konuda hadisin geçtiği kaynakları da veriyorum size. Müslim'in zekat bahsinin 168 numaralı hadisi. Nesai'nin zekat bahsinin 95 numaralı hadisi. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz ne diyor. Şüphesiz bu sadakalar insanların mallarının kirleridir. Bunlar ne Muhammed'e helaldir ne de Muhammed'in ailesine. Riz kelimesinin hakkı için. Zekat neymiş? Malın kiriymiş. Malın kirini Allah'ın tahir kılmak istediği insanlara Allah yedirtmiyor. Onların yedi yediği zaman onlar bu maldan yedikleri zaman Riz kelimesinin tam anlamıyla gereği yerine gelmiyor onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hurmayı bile çekip Hasan'ın boğazından çıkarıyor onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada ehli beytine en önemli mesajlarını söylüyor ve bu konuda en ufak bir tavizi onların hayatına sokmalarına müsaade etmiyor Riz kelimesinin hakkı için işte budur. Bu çok önemli bir meseledir. Ve sadaka meselesinin onların hayatlarına girmemesinin, sokulmamasının en önemli etkenlerinden bir tanesi budur. İkincisi neydi? Temsiliyet makamının hakkı için. Ehli beytin dindeki konumu neydi dostlar? Dinin intikal ve muhafazası için... Onlara biçilmiş roldü. Onlar dinin intikalini başka nesillere aktarılmasını ve selim ve sahih bir biçimde muhafaza edilmesi adına da Allah tarafından görevlendirilmişlerdi. Onun beyanını da aleyhissalatü vesselam efendimiz söylemişti. Toplumun önünde önder örnek model olan bir şahsiyet zekatı konuşacak. Sadakayı konuşacak infakı konuşacak sonra o konuştuklarını kendi yiyecek olacak iş midir bu peygamber aleyhissalatü vesselam bir ömür böyle bir şey yapmadı yapmadığı için kendi ehli beytinin de yapmamaları için uyardı yapamazsınız bu sorumluluk çerçevesinde olmaz dedi çünkü siz Peygamber ailesinin devamısınız o hiçbir zaman elini açmadı istemedi hep elini uzattı vermek için eğer ehli olmak istiyorsanız elinizi almak için değil vermek için uzatacaksınız bu ne kadar mühim bir şeydir biliyorsunuz değil mi dostlar bilmiyorum söyleyeyim mi ama söylemem lazım bu memlekette Yıllardır çizilen bir imam portresi var biliyorsunuz. Nasıl resmediyorlar? Hep yiyen imamlardan asıl imamlardan özür dileyerek söylüyorum ama bir meseleyi ortaya koymamız için söylememiz lazım. Menfaati için çırpınan mevlitlerden ölülere koşan onlardan da bir şekilde bir şeyler elde etmenin gayretini veren bir şekilde çizildi resmedildi. Elbette ki haksızlık yönleri vardı ama haklı olan yerleri de vardı. Ne yazık ki bu memlekette böyle isimleri böyle potreleri çok gördük. Olduğu için de bakın rehberlik olmadı örneklik olmadı. Eğer bu örneklik korunsaydı imamlarımız aynen aleyhissalatü vesselam efendimiz gibi ellerini vermek için uzatsalardı çok daha farklı olurdu. Çünkü biz peygamberlerden çok temel bir ahlak öğrendik dinden konuşacaksın ama dinden geçinmeyeceksin dini asla geçim kapısı etmeyeceksin gideceksin terleyeceksin başka yerlerde çobanlık yapmış o insanlar onların o gayretlerine kurban olalım onlar bizden daha daha mı haşa yüz binler gez, haşa alttaydılar alınlarının teriyle çalıştılar Kimseye bu manada ellerini açmadılar. Ellerini açmadıkları için toplumun huzuruna çıkıp konuştukları zaman da sözleri de fiilleri de amelleri de tesir etti topluma. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam ehli için çizdiği o rolde bunu istiyor. Siz asla böyle bir şey yapamazsınız diyor. Madem size Allah Böyle bir şeref vermiş. O şerefin gereği de budur. Sorumluluk budur. Bunu gereğini yerine getireceksiniz. Bakın dostlar bu konuda. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına şöyle bir bakın. Zor bir hayat. Babasız doğmuş. Anayı 6 yaşında kaybetmiş. Dedeye yaslanmış. 2 yıl sonra dede gitmiş. Amcaya yaslanmış. Sonra zengin bir hanım olan. Hatice'nin evine gitmiş ondan sonra İslami mesajlarla tanışmış 13 yıl boyunca Mekke'nin zorlu sokaklarında yürümüş Şibi Ebi Talip gibi açlıktan insanın nefesini kurutan o zorlu süreci yaşamış hicret etmiş 10 yıl boyunca Medine'de yaptığı mücadele ortadadır vallahi billahi tallahi kendi nefsi için Kendisi için bir tek hurma istememiştir. Varsa bir örneği söyleyin ben özür dileyip sözümü geri alayım. Nefsi için hiçbir şey istememiş ne zorluklar çekmiş olmasına rağmen. Daha da ötesi kim ne, derse, ne demişse kim ne istemişse de vermiştir. Aleyhissalatü vesselam. Alan el değil veren el olun demiş. Bunu dememiş bunu yapmış bunu bizzat hayatıyla ortaya koymuş bunu göstermiş o sözü söylemiş onun için o söz tesirli olmuş o söz yerinde ve hayatta ağır olmuştur hicret yolunu hatırlayın iki deve almış Hazreti Ebubekir kendi parasıyla ölüm kalım yolu orada değil de Medine'de konuş ya Allah. bu meseleyi şimdi sırası mıdır hayır sırasıdır Deveye binmeden önce hukukunu belirleyecek. Kaça aldın Babekir? Bu parayı sana Medine'de ödeyeceğim. Kabul edersen eğer ben o develeri binerim. Kabul etmezsen eğer ben bu işte yokum. Ölüm kalım yolculuğunun bidayetinde aleyhissalatü vesselam efendimizin hassasiyeti budur. Bu konuda ortaya koyduğu titizlik böyledir. Ve bunun onlarca yüzlerce örneği var yüzlerce örneği var inanın siyerin içerisinde onun o bereketli hayatı içerisinde merak eden bu gözle okusun neler neler göreceksiniz onun hayatında Efendimiz bunu söylüyor söylerken bunu ehli beytine de bu konuda uyarılarda bulunuyor alimler peygamberlerin varisleridir ya varislere de verasetin hakkı namına bu konuda sözler söylüyor onlar da veraseti tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için belki fıkıh anlamında haramdır diyemeyiz onlar için. Ama gerçekten bu konuda sorumlulukları olduklarını hiçbir zaman unutmamak zorundadırlar. Bu mesele bu kadar mühim bir meseledir. Bu konuda hassasiyet sahibi olmak lazım. Hassasiyetlerimizi biraz arttırma adına hepinizin tanıdığı, bu toprakların yetiştirdiği bir alimden bir örnek aktaracağım sizlere Bediüzzaman Said Nursi'yi bilmeyeniniz yok Üstad Hazretleri gerçekten bu topraklara imanın tohumunu eken çok önemli isimlerden bir tanesidir hayatı boyunca zekat sadaka demiyorum dikkat buyurun hediye dahi kabul etmemiştir bir iki istisnası vardır bunun ötesi yoktur o aldığı hediyeleri de ne yaptıklarını talebeleri bize anlatırlar hediyeleşmek sünnet olmasına rağmen bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın birçok hadisi ve teşviki olmasına rağmen üstad hediyeyi de hayatından çıkarmıştır bu konuda kendisini eleştirenlere de Cevap niteliğinde bazı şeyler söylemiştir. Onun mektubat isimli bir kitabı var. İkinci mektup bu konuyla alakalıdır. Merak eden açsın oradan okusun. Altı maddede üstad niçin hayatında hediye almadığını söyler. Ben o maddelerden bir tanesini okuyacağım size. Bu konumuzla direkt alakalı olduğu için. Neden üstad hediye almıyor? Ehli dalalet, ilmi, ilmi vasıtayı Ehli dalalet ehli ilmi ilmin vasıtayı cer etmekle itham ediyorlar. İlmi ve dini kendilerine medar maişet yapıyorlar deyip insafsızca onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lazımdır. Anlaşıldı mı? Anlaşılmış olması lazım. Ehli dalalet küfür cephesi. Küfür cephesi ilim ehlini Neyle itham ediyor? Diyorlar ki siz bu ilmi aslında kendinize bir geçim kapısı yapmışsınız. Geçim kapısı yaparak bununla kendinize bir maşiyet elde ediyorsunuz. Bunu fiilen yalanlamak lazım. Fiilen yalanlarken değil sadaka, zekat, infak. Hediyeyi dahi hayattan uzaklaştırmak lazım. Birinin böyle yapması lazım ki ehli ilmin, alimlerin, ulemanın ilimlerini para için satmadıklarını, bunun için böyle bir yola girmediklerini fiilen ortaya koymaları lazım. İşte üstadın yaptığı da budur. Hayatı boyunca hediye almaması ilmin izzetini muhafaza etmek içindir. Ehli Beyt, dinin intikal ve muhafazasında böyle bir konumu olan insanlar toplum üzerinde toplum önünde böyle bir görevle sorumlu olanlar bu konuda ne kadar titiz davranmaları gerektiği bu örnek üzerinden de daha iyi anlaşılır. Peki burada bir sorun var ne olacak peki alimlerin hali ya da ehli Beytin hali diyelim ki. Düşkün bir duruma düşürdüler. Diyelim ki gerçekten sıkıntıları var. Ne olacak halleri? Onların hallerinden sorumlu olan bu ümmettir. Aslında bu yükümlülük ve bu sorumluluk ehli beyte ve alimlere bir şey yüklerken karşı tarafa da bir şey yüklüyor. Onları asla sadaka alacak bir duruma düşürmeyin. Sahip çıkın. Ne ile? O gün devletiniz vardı o gün cemaatiniz vardı sahabe o gün sahip çıktı arkasından gelen Abbasiler sahip çıktı Selçuklular sahip çıktı Osmanlılar sahip çıktı bugün yok. E bugün de elhamdülillah binlerce vakfımız var derneğimiz var binlerce İslami müessesemiz var neye yarıyor Allah aşkına bunlar? Böyle bir iş için de onlar bir adım atmayacaklarsa böyle büyük bir sorumlulukta inisiyatif almayacaklarsa ne yapacaklar başka? O gün sahabe sahip çıktı. Hazreti Ömer dağıtıyor ganimet mallar, mallarından. Oğlu kendi öz oğlu Abdullah İbni Ömer'e bir veriyor. ve İbni Zeyd Ehlibeyt'tendir ya Zeyd bin Harise için hatırlayın geçen dersimizde. Efendimiz ne dedi? Ehlibeytimin bakiyesi dedi. Üsame'ye iki pay veriyor soruyor İbni Ömer ey baba diyor niye ona iki bana bir hani adildin dercesine diyor ki Hazreti Ömer oğlum diyor vallahi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu senden daha çok severdi onun babasını da senin babandan daha çok severdi ben onun için ona o pay vereceğim. Hazreti Ömer'in oradaki hassasiyeti bellidir aslında. Ehli Beyt'in bu manada nasıl bir konumda olduğunu bildiği için böyle bir hassasiyeti gösteriyor. Abbasi dönemine geliyoruz, Selçuklu dönemine geliyoruz, Osmanlı dönemine geliyoruz. Nakibul Eşraf diye bir müessese ne için kurulmuş? Allah yüz binlerce kez razı olsun onlardan hele hele Osmanlı'dan onlar bu işi öyle bir yapmışlardır ki Osmanlı coğrafyası ki nasıl bir coğrafya olduğunu biliyorsunuz şarktan garba her bir seyyidi nakibul eşraf müessesesi altında kurdukları o büyük müessese de kayıt altına almışlardır. Ve devletten onlara maaş bağlanmıştır kimselere el açmasınlar toplum içerisinde şahsiyetleri muhafaza edilsin kimseyle bu manada yüz göz olmasınlar diye. Ama onu yitirdik. Şimdi yitirdik diye suçu başkalarına atmaya da gerek yok. Burada ehli beyte düşen belli. İki sorumluluğu da söylüyor sözlerimi toparlıyorum. Ehli beyte düşen sorumluluk belli. Aynen cetleri gibi kurban olalım o cette. Cetleri gibi el açmayacak. Alınlarıyla terleyecek. Alınlarının teriyle geçinecekler. Hiçbir zaman ellerini almak için uzatmayacaklar her daim onlar toplum içerisinde vermek için el uzatacaklar çünkü onların dedeleri öyleydi dedeleri öyle olduğu için ehli beytten olmanın sorumluluğu gereği aynısını yapmak zorundadırlar ama işin ümmete yani bize bakan kısmında da bir sorumluluk var. Onu da bir hadisle söyleyeyim. Alimlerini dilenci konumuna düşüren bir toplum iflah olmaz diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bir daha diyeyim mi bu hadisi? Alimlerini dilenci durumuna düşüren bir toplum iflah olmaz. İstetmeden onlara sahip çıkmak. Özellikle bu manada Ehli Beyt'e. Özellikle bu, bu manada ümmetin üzerine düşen sorumluluğun ne olduğu buradan anlaşılmalı ve gereği yerine getirmeli. Allah hepimize gereğini yerine getirecek ameller işlemeyi nasip eylesin. Rabbim inşallah bizleri o büyük insanların o güzide insanların yolunda yürütsün, Ehli Beyti Mustafa'nın yolundan ayırmasın. Onlara muhabbetten bizleri ayırmasın. O muhabbetle bizleri yaşasın. Seven kurtulur ilkesince, bizi sevdiklerimiz de inşallah o güzel yurda, darüsselamda, o güzel insanlarla beraber eylesin Subhanak Allahu Mevbi Hamdik. Eshedu an la ilaha illa Ant. Astaghfuruk wa atubu ileik. Wa davane daawana. En ilhamdulillahi Rabbi alaamin. Al Fatiha.